The whole darn human race. Bir gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayınımızda göçmen mahallelerinde yaşam. Türkiye'de 2010 sonrası göçler ve göçmenlerin toplumsal katılımı Başlıklı Kasım 2023'te tamamlanan araştırma raporunun çıktılarını konuşuyor olacak. Araştırma Deniz Yükseker Hatice Kurtuluş Uğurtekin Esra Kaya Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Araştırmanın çıktılarını konuşmak üzere yayın konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hatice Kurtuluş. Hatice Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza katılmayı e, kabul ettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. E, yaptığınız o yapmış olduğunuz araştırma Türkiye'nin farklı illerini e, kapsıyor e, ve bu farklı illerde yaşayan göçmenlerle yapıldı. Göçmenler ve mülteciler. E, barınma, gündelik hayat, toplumsal hayata katılım, sosyoekonomik göstergeler gibi e, pek çok alt temayı araştırmanız kapsıyor. Bizim programımız haliyle emeğin gündemi olduğunda ve emek çaperinde e, konukları ve araştırmaları, grev ve direnişleri ağırladığımız için biz de özellikle bugün sizinle göçmenlerin ve mültecilerin çalışma hayatına e, katılımı ve istihdam ilişkilerine üzerine olan e, araştırmanın çıktıları üzerine e, konuşmak istiyoruz. E, bir takım sorular sormak istiyoruz. Bilerseniz dinleyicilerimiz için şöyle sohbetimize başlayabiliriz. Ee, Biz de kısacığım bu araştırmanın e, çerçevesini sunabilir misiniz? Daha sonra tamamen çalışma hayatı, e, göçmenlerin, ve çalışma hayatına üstüne olan e, bulguları konuşabiliriz. Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. Ee, araştırma 2022 yılının yaz ayları. Yapıldı. Ee, Ekim'de sona erdi sahası ama 2002'nin e, ilkbaharında düşünmeye ve araştırmayı kurmaya başlamıştık. Araştırmanın temel sorusu e, bu araştırma bir entegrasyon araştırması değildi. Ee, biz göçmenlerin e, burada göçmen sözlüğünü kullanacağız kavramını kullanacağız ama içinde hem e, şeyler var sığın e, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler var hem e, diğer göçmen düzensiz göçmenler var hem de bir miktarda hem Birleşmiş Milletler'in işte sığınma başvurusu yapmış göçmenler var. Yani bütün hepsine birden bu alt kategorilerle birden üstte üst bir şeyle göçmenler diyoruz ve bizim çalışmamız 2010 sonrası göçleri kapsıyor. Çünkü Türkiye bir göç ülkesi ve her zaman göç alıyor. Her dönem farklı nitelikte göç dalgaları alıyor, veriyor. O nedenle biz 2010 sonrası dönemi çalıştık özellikle ve bizim temel sorumuz göçmenlerin toplumsal katılımı nasıl, bunu nasıl deneyimlediler? Yani toplumsal katılım açısından işte bunun belirli kriterleri var. E, işte çalışma hayatına e, katılım e, o sosyal e, temel sosyal hizmetlere erisim e, gündelik hayata katılım barınma yani mahalledeki e, işte e, barınma hakkına eriştim gibi çok temel e, şeyler üzerinden gittik e, Katılım unsurları diyelim bunlara, onu ölçme, katılımı ölçebilecek temel unsurlar üzerinden gittik. Yani bizim çalışmamız bir algı araştırması, bir entegrasyon, yani onların göçmenlerin Türkiye entegrasyonu ya da Türkiye'nin bu göçmenleri karşılama bitimi algıları ile ilgili bir çalışma değildi. Doğrudan toplumsal katılım araştırmasıydı. O nedenle göçmenlerin yoğun olduğu, e, iller yani örneklem tabi çok ince bir örneklem var burada vakit e, az onu uzun uzun anlatmayacağım e, zaten pdf olarak yayınlanmış durumda herkes erişebilir araştırmaya e, örneklem e, göçmenlerin yoğun olduğu e, belirli bir yoğunlukta olduğu belirli kategorilerde yani alt kategorilerde kentler işaretledik ve 16 kent artı Van Van'da Suriyelileri çalışmadık çünkü Van bir aynı zamanda geri gönderme merkezi olduğu için orada düzenli sadece düzensiz göçmenlere baktık düzelt ve bu çalışmanın ilk taraflarından bir tanesi de yine yöntemsel açıdan mahalle ölçeğinde yapıldı yani 16 il artı Van'da ee, ...orada göçmenlerin belirli bir sayıda oldukları mahallelere e, girilerek yapıldı. O mahallelerin tespiti e, nasıl yapıldığı da yine raporda erişilebilir. Ve e, o mahallelerde yerli nüfus ve göçmen nüfus e, birlikte çalışıldı. Çünkü bir katılım meselesi sadece göçmenlerle ilgili bir şey değil... E, aynı zamanda yerli nüfus, yani aynı zamanda sınıfsal bir şey olduğu için bu e, yerli nüfusu aynı sınıftan diye kabul ediyoruz. E, aynı sınıfsal mahallede yaşayan e, koşulları aynı olan, sosyoekonomik koşulları aynı olan mahallede yaşayan göçmenleri, ağırlıklı emekçi e, ücretli çalışan emekçiler zaten e, onun için bir karşılaştırma yapma imkanı da vermesi açısından yerli nüfusu da e, ele aldık ve. E, onu e, ikili bir çalışma e, yürüttük. Yani göçmenleri ikiye ayırdık: Düzensiz göçmenler ve Suriyeliler e, artı e, yerli nüfus. E, böyle bir araştırma, 3.600-3.700 kişiye yakın kişiyle yüz yüzde e, derin e, yüz yüzde görüşme yaptık anket yöntemiyle sayısal veri topladık. Yani bizim işte, extensif yaygın veri dediğimiz veriyi topladık. Artı bu 16 il içinden yine çeşitli kriterlerle seçilmiş 5 ilde de bunların bölgesel kriterler önemliydi temsiller açısından. Onlarda da niteliksel araştırma yaptık. Niteliksel araştırmada da doğrudan göçmenlerle ya da yerli nüfusla görüşmek değil. Mahallelerde o ilin göçmenlerle temas eden kurumları, sivil toplum örgütleri, ee, ve e, kamu e, kuruluşları işte muhtar kamu birimleri muhtarlar gibi belediyeler gibi onların göçle ilgili e, onların yaşadığı deneyimi e, ülke kentleri göç almaya mahalleleri göç almaya başladıktan sonra bu deneyimi de onlar üzerinden dinledik. Bunların arasında işverenler verenler işçi sendikaları eğitim sendikaları tabipler odaları e, muhtarlar ve belediyenin göç birimleri e, vardı. Böylece ne, e, neredeyse bir kentin e, göçle ilgili temas etmiş birimlerinin e, temsilcileriyle e, görüşmüş olduk. Araştırmanın e, yöntemsel kısmını böyle açıklayabilirim. Evet, teşekkürler bu giriş için. E, peki, e, şimdi yavaş yavaş e, emeğin gündemi üzerinde konuşacağımız çalışma hayatına e, gelirsek Genel bir çerçevede çalışma hayatı ve göçmenleri yan yana düşündüğümüzde çalışmanızın ta başlangıç tarihinde 2010 olduğunu e, görüyoruz. O günden yani aslında tabi ki bu Suriye'deki e, savaşın e, hızlanması ve göçün e, dalgasının büyümesiyle de ilgili ve tabi ki büyük bir ihtimalle sizin araştırmanızın başka verileri de göstermiştir göçmenlerle ilgili. Ama iki kelimeye yani kavramsız olarak yan yana koyduğumuzda genel yine nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Çalışma hayatı ve göçmenler Türkiye'de dediğimizde genel veri nedir aslında? Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir. Türkiye 2011'den itibaren göç almaya başlıyor Suriye'den. Diğer düzensiz göçmenler ise zaten son 20 yıldır çeşitli dalgalar halinde geliyor ama 2010'dan sonra Suriyelilerle birlikte Aldığımız için özellikle 2010 sonrasını aldık. Ee, şimdi Suriyelilerin e, ilk yavaş dalgalar savaşın erken yıllarında 2014-15 gibi hızlanıyor. Ee, esas olarak 2014-15'ten itibaren de bu masif e, halde yani daha kitlesel halinde gelen göçler ve arkasından da yine Afgan Afganistan'dan gelen daha masif göçler düzensiz olarak. E, ee, emek pazarının yoğun olduğu kentlere doğru akıyor. Yani göçmenler belirli kamplarda ya da geçici koruma statüsünde olan e, Suriyeli göçmenler e, belirli kamplarda değil, e, kentlere doğru hareket ediyorlar. Ve üstelik e, sadece ikametlerinin tespit edildiği, yani şurada ikamet edeceksiniz denilen, izin verilen yerlerde değil, oralardan... Yine kentler arası hareket ediyorlar. Bu hareketin yönü çalışmayla alakalı. Yani bu göçmenler kendi emekleriyle, kendilerini bu ülkede kurabilmek açısından hem e, emek pazarının e, geniş olduğu, yani iş bulabilecekleri ve çeşitliliğin daha yüksek olduğu kentlere doğru hem de barınma imkanlarının da yine daha yoğun olduğu, daha imkanlı olduğu, daha yoksul kentleri, mahallelerin kent sosyalizli terimiyle çöküntü alanları, kentlerin çöküntü alanları dediğimiz yani yerli nüfusunda en yoksullarının yaşadığı ve o nedenle de bazı boşlukların da bulunduğu mahallelere de olması bu şehirlerde ikisi birleştiği zaman bu göçmen nüfusun oralara doğru hareket etmesi neden oluyor. Bu şunu bize söylüyor ee, gelen göçmenler e, sadece e, e, ikametlerin olduğu yerlerde değil, emeklerini satabilecekleri, yani çalışabilecekleri, çalışma imkanları olan kentlere doğru hareket halinde oluyorlar. Tabi burada pek çok e, unsur var. İşte e, göçmenlik ağları, ilişki ağları, e, mahallede göçmen, özellikle Suriyeliler için ya da diğer göçmenler için de kendi etniksizliğinden, dilinden nüfusun yoğun olması, bunlar da unutulur ama temel olarak da bir iş emek pazarına katılım meselesi, çalışma hayatına katılabildikleri yerlere doğru göçüyorlar. Şimdi burada e, bu masif hareket böyle belirleniyor çünkü ağırlıkla zaten e, e, daha yoksul, daha az vasıflı ya da vasıfsız bir emek güçünden bahsediyoruz bir taraftan e, savaş gücüyle birlikte taşınan e, nüfus e, böyle bir nüfus. Ama şöyle bir tarafı var. Göçmenler, e, özellikle Suriyeli göçmenler, homojen bir kitle. Böyle her, hepsinin yoksul olduğu e, ve vasıfsız e, ya da yarı vasıflı emekçilerin olduğu bir e, sınıfsal konumda değiller. E, farklı farklı sınıf, Yani göçmenler sınıflarıyla geliyorlar. Öyle demek gerekir. Ve o geldikleri kendi sınıflarına göre de Mekanda yer seçiyorlar ve kendilerini yerleştiriyorlar öyle demek daha doğru ama oranlar olarak baktığımızda elbette oradan gelmiş daha eğitimli orta sınıflar batıya doğru hareketleri daha yoğun ve onların önleri biraz daha açık oluyor özellikle 15-16-17 yıllarında 2015 ile 17-18 arasında. Daha vasıflı olanlar Avrupa'ya doğru çıkabiliyorlar, ee, davasız olanlar kalıyorlar. Daha da, bir de e, daha sermaye sahibi olanlar da Türkiye'de kalıyorlar, daha az sayıda da olsa çünkü sermayelerin onlar da buraya taşıyorlar i̇şte Diyelim ki Halep'te e, meyve sıkma veya meyve suyu fabrikası olanlar, Renciye'den meyve suyu fabrikası olan olduğu gibi aletleriyle birlikte, makineleriyle birlikte fabrikasını Mersin'e taşıyor mesela. Ya da işte kuyumculuk deri, ayakkabı tekstil sektörlerinde benzer şeyler oluyor. Yani aynı zamanda da Suriyeliler aynı zamanda da ismeren haline de geliyor Türkiye'de. Çünkü oradan da öyle geliyorlar. Yani Çalışmaya, hayatına katılımları, kendi sınıfları, geldikleri sınıfla birlikte belirleniyor. Bizim araştırmamız daha yoksul göçmenleri yoğun olduğu, yoksul mahalleleri kapsadığı için biz daha orta sınıf ve sermaye sınıfından göçmenlerle çok temas etmedik bu çalışma sırasında. Orta sınıfa bir miktar... E, girebildik orta sınıf mahallelerindeki göçmen yoğunluğu çok düşük zaten e, bütün yaptığımız illerde çok düşük. Onun için nitel araştırmada da o onu onu görebildik yani ne kadar düşük olduğunu ama yok değil yani diyelim ki işte e, Beşiktaş'ta da ya da Kadıköy'de Göztepe'de de İzmir'in e, işte o bir orta sınıf semtinde ya da Antep'in Gaziantep'in e, bir nitel kurye var. yoğun olarak e, göçmen hale artık e, yoğunlaşmalarla o mahallelerde irtiler. Ve bunlar e, emekçi sınıflar. E, ve emekçi sınıflar e, Suriyelilerde, erkeklerde Suriyeli erkeklerde e, bir de şunu söylemek lazım araştırma 18-49 yaş arasını kapsıyor. Çünkü bizim için e, katılım e, toplumsal katılımın en belirleyici yanı e, emek pazarına katılımdı. yani iktisaden varlığını kurabildiği zaman bir yerde kalabiliyor bir göçmen, öbür türlü zaten orada kalamıyor. E, o nedenle o çok önemli bir e, unsur. E, o nedenle e, 19, e, 18, e, 49 yaş arası çalışma yaşı olarak seçtik. Ayrıca Suriyeli nüfus, yerli nüfus bizim yerli nüfusumuzdan daha genç bir nüfus, e, yani Türkiye'ye göçebilenler e, diyelim. Savaş nedeniyle yine de daha genç bir oluşturuyor. O nedenle ve çalışma yesimde olanların sayısı daha yüksek. O nedenle öyle bir sayı aldık ve şunu söylemek gerekir. Göçmenler bu kapsamda sözünü ettiğimiz bu sınıfta yani masiflikle burada olduğu için Göçmenler emek pazarına tamamen katılmış durumdalar. Yani toplumsal katılımı emek üzerinden o, o kısmına baktığımızda e, toplumsal katılımları e, emeklerini pazarda e, pazarlayabilir, satabilir haldeler. Ve iş buluyorlar. Şimdi bu da e, şöyle bir şey tabii. E, e, e, Suriyelilerde özellikle Erkekler %87 oranında çalışıyor. Bu oldukça yüksek bir şey. Yani yerli nüfustan da yüksek bir şey. O mahalledeki yerli nüfustan da yüksek şey. Yani Biz yerli nüfusta eğitim arttıkça işsizliğin arttığını biliyoruz. Kendi resmi sayılarımız, istatistiklerimize bağlı olarak. Bizde de tabii vasıfsız ve en düşük çalışanlar da işsizlik daha az. Ama Suriyelilerde bu %87 oranında Diğer göçmenler 187-88 civarında. Yani bizim görüştüğümüz 18-49 yaş arasındaki erkekler %80-90'lara yakın çalışıyorlar. Çalışma hayatına katılmış durumdalar. Şimdi Suriyelilerde kadınlar çok düşük çalışma hayatına katılıyor. Yani Orada toplumsal cinsiyet çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Örneğin yerli nüfusta Türkiye or bizim yaptığımız mahallelerde, çünkü bunlar emekçi mahalleleri, e, yerli nüfusta kadınların e, katılımı yüzde 45'lere yaklaşıyor. Türkiye genelinden daha yüksek. Bu Türkiye genelinden yüksek olması nedeni tabii bu kentlerin aynı zamanda sermaye birikiminin yoğun olduğu kentler, mahallelerinde emekçi mahalleleri olması açısından yerli nüfusta kadınların istihama katılımı daha yüksek, ama dediğimiz gibi en düşük ücretle ve en Yüksek ömür koşulları da. Ee, Suriyelilere baktığımızda ise yüzde on altıya düşüyor. Yani oldukça düşük kadınların istihdama katılımı Suriyelilerde. Diğer göçmenlerde bundan biraz daha yüksek Suriyelilerde. Yani bu, e, yalnız burada tabii şunu söylemek gerekir. E, bu sadece e, Suriyelilerin, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin muhafazakar e, aile yapısından kaynaklanmıyor tek başına o bir neden değil. Yani onu öyle söylemek e, analizi e, çok e, e, tek bir nedene bağlayarak e, yapmaya neden olur. Çok değişken var. Bunların en önemlisi aile de bakım emeği meselesi. Çünkü Suriyeli e, aileler geniş aileler e, ve çocuk sayısı fazla e, savaş nedeniyle ailelerde ne diyelim bedensel sorunlar olan yani sakatlıklar fazla yaşlılar var, çalışamayacak konumda olanlar var. O nedenle bakım emeği meselesi öne çıkıyor. Yani bizdeki gibi yerli nüfustaki gibi bir sosyal dayanışma ağlarından da henüz yoksun oldukları için. Yani işte anneye çocuğu bırakıp işte giden kadını düşün yerli nüfusta. Ya da işte komşularıyla dayanışarak e, çalışabilenleri düşün ya da ev bilenleri düşün. E, bu e, Suriyelilerde bu mekanizmalar kurulmamış olduğu için kadınlar hala ağır bir biçimde bakım emeğindeler evin içinde. O nedenle de kadınların istihdamı düşük sadece kadınların çalıştırılmaması ile ilgili değil. E, onu da söylemekte fayda var. Ama çalışma hayatına tam olarak katılmış durumdalar. Tabii dediğimiz gibi sermaye getirdikleri dal e, sermayeleriyle hem de aynı zamanda kültürel, sosyal sermayeleri de rol oynuyor emek pazarına nasıl katıldıklarıyla ilgili. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz zaten son beş dakikamıza girmek üzereyiz bu arada. Şimdi siz bir aslında e, göçmenleri kategori yani meslekler anlamında işte e, vasıfsız, yarı vasıflı, tarımda çalışanlar, e, mevsimlik işçiler, uzman e, meslek sahibi olanlar, esnaf sanatkar ve fermayarlar olaraktan ayırıyorsunuz. Benim burada merak ettiğim şey aslında uzman meslek sahibi olan e, ve vasıflı göçmenlerin yani aklıma geldi belki bulgularınızın arasında vardır diye sormak istiyorum. İşte Doktorluk, öğretmenlik gibi hani daha yaygın olan mesleklerde belki avukatlık gibi Türkiye'de entegrat çalışma hayatına entegrasyonu ile ilgili Türkiye'nin bir takım yönergeleri var mı? Çünkü bu Avrupa'da var yani bir doktor Türkiye'den Almanya'ya göç ettiğinde dil öğrenmesi gerekiyor belirli ya da başka mez, uzman mesleklerde yeterliliklerini halletmesi gerekiyor sınavlarda. Bu Türkiye'de var mı diye sormak istiyorum. Ya da bu bir sorun mu? Sorun olarak gözükmüyor mu? Evet. Evet. Evet var. Mesela denklik e, gerekiyor bazı meslekler için. Ve kamuda çalışmaları oldukça zor e, bundan dolayı. Bir de geçici koruma statüsünde de oldukları için e, daha da zor. Tabii bunun şöyle, şöyle şeyler sahada gördük. Suriyeli doktorlar merdiven altı diyorlar buna yani sahada böyle çıktı bu. Suriyeli nüfus yani göçmen nüfus Suriyeli doktorlara gidiyorlar ve Suriyeli doktorun ama verdiği ilacı gidip aile hekimine yani kendisinin bağlı olduğu ikamet ettiği mahallede aile hekimine ikameti orada değilse ve eğer kayıtsızsa özel bir hastanede bir hekime bu ilacı yazdırmaya çalışıyorlar. Yani çünkü ilacı başka türlü kamu kaynaklarıyla alamıyorlar. Yani bedava alamıyorlar. Ondan faydalanmak için hukuk şey açısından avukatlık vesaire neredeyse imkansız. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi göçün tabii göç yaklaşık 2011'den hesaplarsak 12 sene 13 sene oluyor. Ee, ve bu yıllar içinde buradan tıp fakültelerinden ve hukuk fakültelerinden mezun olanların e, tabii bu farklılaşıyor o statüleri. Onların e, kamuda iş bulmaları işte vatandaşlık statülerine de bağlı olarak biraz daha e, kolaylaşacak gibi görünüyor. E, şimdi özellikle bu konuda tabii tartışmalar da ortaya çıkıyor. Yani göçmen karşıtlığı toplumda. Giderek yükseltildiği için diyeyim, yani toplum kendisi yükseltmiyor, bunu bunu politik söylemler yükseltiyor. Öyle olunca e, kamu politikalarında göçmenlerle ilgili politika geliştirmekte daha riskli bir şey haline geliyor. Yani e, o nedenle de bazı engeller var. E, ama e, öğretmenler de e, işte Suriyeli çocuk ilk zamanlarda Suriyeli. Ee, çocukların e, eğitiminde e, çalıştılar. Öğretmen istihdamı biraz daha fazla oldu dil ve diğer nedenlerle. Ama diğer uzman mesleklerde ancak özel sektörde e, çalışabiliyorlar. E, o, o, onun imkanı var, onu söylemek lazım. Kamuda çok zor hala. Evet, peki. çok teşekkürler. Son iki dakikamıza girmişken e, toparlamak istediğimizi araştırma yani okuyucular bu raporu e, ve bu sizin değerli çalışmanızı okurken e, neyi daha farklı görebilecekler? Böyle de son sözlerinizi almış olayım. Tamam. Aslında biraz e, ezber bozan bir şey var e, araştırmanın tamamında. Daha doğrusu o ezber yanlış bir ezberdi. Yani iyi bir ezber değil e, var olun ezberlerimiz. E, mesela bir tanesi bunun işte sığınmacılar yardıma muhtaç sosyal yardımla yaşayan e, bir nüfus. Öyle bir şey yok. Sığınmacılar kendi emeklerinin e, hatta yerli nüfustan biraz daha ağır sömürülerek e, emekleriyle sermaye birikim süreçlerine katkı yapıyorlar Türkiye'de mesela. Bu bunu görecekler okuduklarında ve çok homojen bir şey olmadığını, göçmenliğin görecekler. Göçmenlerin kendi deneyimlerini ve göçmenlerle daha yüksek temasta olan e, mahallelerde yaşayan yerli nüfusunda ve kurumların da o deneyimi nasıl aktardıklarını görecekler. E, o açıdan belki bir sürü söylemsel yani yukarıda bulut gibi gezinen e, söylemlerin dışında daha alttan yukarı gelen bir bilgiye sahip olabilecekler belki bir veri setiyle oluşturulmuş analizleri görebilecekler. Bu açıdan belki göçmenlere bakış açılarında bir farklılık yaratabilirsek ne mutlu bize. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bugün yayın konuğumuz Profesör Doktor Hatice Kurtuluş'tu kendisiyle yaptıkları araştırmanın çıktılarını özellikle de çalışma hayatı ve istikam üzerine olan bulguları paylaştı. Çok teşekkürler tekrar hocam. Ayrıca dinlemek yani okumak isteyen dinleyicilerimiz için rapor aslında Henryk Bölün Derneği'nin yayınında var. Açık erişime, kamuya açık erişebilirler. Doğrudur. Doğru. İngilizce ve şu metin olarak orada kamuya açık. Evet. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve bir başka emeğin gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın.